Geçen haftadan devam. İyi ama herkes sadece bitkiyle beslenirse o kadar bitkiyi yetiştirecek toprak bulamayız ki. Bu ama hepimiz sadece bitkisel yiyecek tüketirsek gerekli miktarda mahsul yetiştirmeye yetecek toprak bulamayacağımız fikrini savunuyor. Bu nedenle tüm söylenenlerin aksine et ve diğer hayvansal ürünleri tüketmenin gerekli olduğunu, bunun da hayvan yemeği köpek dövüşünden ayırdığını söylüyor. Bu ama yanlış, hem de çok yanlış. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansına yani EPA'ye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen Mısırın yaklaşık yüzde sekseni, besi ve kümes hayvanlarıyla balıklar tarafından tüketilirken, bir yılda 30 milyon tondan fazla soya küspesi besin hayvanlarına veriliyor. Dahası, Amerika Birleşik Devletleri topraklarının yaklaşık 22 milyon hektarlık bir bölümü besi hayvanlarına saman üretmek için kullanılırken, İnsan tüketimine yönelik sebze üretimi sadece 2 milyon hektara yakın bir alanda gerçekleştiriliyor. Bu istatistikler et ve diğer hayvansal ürünleri tüketerek gezegenimizin kaynaklarını, yani toprağı, suyu ve enerjiyi nasıl verimsiz bir şekilde kullandığımızı açıkça ortaya koyuyor. Bununla birlikte et ve süt ürünleri üretimi tüm dünyada artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki talep o kadar yüksek ki ülkeler bu talebi kendileri karşılayamıyor. Talebi karşılayabilmek için küresel et endüstrisi Latin Amerika'ya taşındı ve Amazon ormanlarının en az %20'si daha şimdiden otluğa, ve yem bitkisi üretme arazilerine dönüştürüldü. Bütün bunların sonucunda verimli ve doğal tarım faaliyetleri ellerinden alınan gelişmekte olan ülkeler kendilerini verimsiz bir üretim biçimi ve düşük fiyatlarla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı doyurmaya çalışırken buldular. Bitkisel tarım karşıtlarına göre bitkisel üretimin büyümesiyle birlikte verimli toprak yitimi öyle ciddi boyutlara ulaşacak ki sonunda hali hazırdaki monokültür tarım tekniklerini sürdüremez veyahut aynı bitkisel ürünün ekimini tekrar tekrar gerçekleştiremez olacağız ve böylelikle ekilebilir arazilerin tamamen yok oluşuyla yüz yüze kalacağız. Ne var ki bu sav. Bugünkü uygulamaların etkilerini tümden göz ardı ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde besi hayvanları toprak erozyonunun yarısından fazlasına sebep oluyor.